Rengen Türkler isimli çalışmayı yaptık ee, Burada okuduğum bir eser vardı Dostlarımız belki Beni oradan hatırlarlar Kirpinkaşı kaşına dediği zaman isimli eserden belki tanırlar gibi. Bu başarıya ulaştıktan sonra 2007 yılında bunun ikincisini yaptık Rengen Türkler bu Sevdası İlk projede e, Karma projede bu anlattıklarım e, Nur Yemir esinleriyle süslenmiş bir Çalışmaydı Hı -hı. Bir türlü, Evet ressam Hı -hı. Ee, İçinde türküler vardı, Nur resimleri vardı Türklerin hikayeleri vardı ve bunların İngilizce çevirileri vardı. Hani yurt dışından gelen dostlarımız burada bu kültüre ait bir şeyler aradığı zaman direkt rengi Türkler projeleri gösterilir. Bu projede şey yurt dışında da örnek gösterilen çalışmalardan bir oldu rengi Türkler. Ki bu başarıya ulaştıktan sonra 2007 yılında Filtro resimleriyle resimlerinde süslenen evet, evet, Anadolu evet. Sevdası isimli. Tabii ki bu da şey de vardı. Daha önce hiç yayınlanmamış bir çalışma da vardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir e, dede tarafından evet. söylenmiş bir deyiş vardı. Fikret Uzun'un kendi evet kendi arşivinden e, şey bir, bir çalışma vardı. Bunda tabii Türkiye'deki yetişen isimler diyebileceğimiz e, popüler olan isimler de vardı. Ferhat Büçer, Volkan Konak gibi hmm. isimler de. Vardı. Krupleçim diyebiliriz. Nebile Özgen Türk bir Türkü okudu sağ olsun. Bu o, o ilginç hakikaten yani evet. Özgen Özgenç'tür ben bir Türkü dinlemeyi hiç e, Türkü dinlemeyi hiç ihtimal vermemiştim de bir de karşıma çıkınca çok şaşırmıştım. Şimdi tabii buradaki dediğim gibi biz e, asıl amaç buradaki resimlere insanlara bir anlamda duyurabilmek tabii Türküler de bunlara eşlik ediyor. En son Karadut isimli çalışma yaptık bu e, çalışmada Bedir Ahmet Ebiolun'un e, Anadolu'nun bilinen edebiyatçılarından bir isim Edirah Meybi oldu ki çok da güzel resimleri var. Bunlarla süslenen bir çalışma oldu. Hı. Tabi e, bu üç çalışma oldu ama benim sol albüm hala olmamıştı O da oldu bu arada. <gülüyor> yani benim sol o albüm. zaten şöyle önünü tutuyorum. <gülüyor> e, olana kadar 3 tane rengahin türküler oldu. <gülüyor> bu arada e, tabi seninle Rengen türküler albümünden dolayı biz programlar yaptık beraber evet. e, farklı radyolarda. Hı -hı. E, ben o zaman da söylemiştim bir an önce bir albüm bir an önce bir albüm diye. Benim gibi zannediyorum başın netimi çok fazla <gülüyor> yiyen insan oldu. Biz zaten yapıyorduk. <gülüyor> Ooo, vardı. Çok uzun süreçli bir çatışma oldu bu. Eee Müzik etiketi, Artvision etiketli albüm, e, yaklaşık 19 gün önce piyasaya sürüldü. 2010 çıkıştı bir. Çalışma oldu. E, bu çalışmanın yönetmenliğini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitim Bölüm Başkanı Yardımcısı Yardımcı Doçent Can Dürçü. Ses yönetmenliğini Ses Eğitimi, Ses Eğitiminden Kerlişan yani, yani diyelim biz. Bunun Bölümün de görevli hocamız yönetmenliği yaptı. Aranjörün de yine okulumuzdaki hocalarımızdan bir tanesi. E, bağlama profesör kendisi. Profesör adlandan koçtu. Aranjörünü yaptı. Hı hı. Güzel bir çalışma oldu. E, Birçok insan tabii bu çalışmaya emek verdi. E, müzikalitesi gayet yüksek olduğuna inandığınız bir çalışma ortaya çıkmış oldu. Hı hı. Evet. Şimdi ben bakıyorum albüme. Aslında pek çok... E, Hani genç yeteneklerinin yanında artık Türk halk müziği konusunda ya da özgün müzik konusunda ya da türkünün dışındaki kulvarlarda da kendini kanıtlamış insanlar görüyoruz. Mesela tabii bir canım. tane var. Leyla parçasıyla beraber Volkan Konak evet. bugün Pazar şiiriyle sana eşlik ediyor ki albümün lokomotif eseri de zannediyorum Leyla olacak. Leyla ismini şöyle söyleyeyim. Ee, tabii bundan ayrı ayrı hikayeleri var. Çok buradan anlatsak. Bir <gülüyor> saatlik program feriği 10 saat oldu. <gülüyor> yani 4.5 saat esenlik bir çalışmayı Tabii bu kadar kısa zamana sığdırmak zor ama şu kadarını söyleyeyim. E, Leyla isimli eser e, benim üniversite yıllarında dinlediğim bir eser Arkadaşlarım da sesi. Hı ee, Bey, söz. söz Nurettin İlhan müzik. müzik. Ama Leyla sözü yine Nurettin İlhan'a ait. Söz ya isim eee Nurettin İlhan babasının Nurettin'li. Nurettin dedi ki ya dedi bana bir e, böyle bir eserim var. Buna söz yazar mısın Melda dedi. Ama içinde Leyla kesin olsun ve e, biraz töreyi, adeti, biraz ayrılığı, aşkı almasın dedi. Ben dedim ki Nurettin günüm birinde bir albüm yaparsam albümün ismini Leyla koyacağım dedim. Ben de hani o, hem o sözünde durmak anlamında hem de çok sevdiğim bu eserde okumak adı, okuduğum için e, bu ismi böyle uygun gördüm ve Özgür Akdemir Leyla olarak piyasaya çıktı. Ama bu zannediyorum şeyde de e, gidecek yani komutif olma yönünde de gidecek gibi diyorum. Vallahi birazdan dinleyeceğiz artık o e, senin yorumuna bırakacağım. <gülüyor> ben, yer... ben dinledim yani. dinledim yani Tabi bu eseri dinledim ben. Albümün tamamını dinlemedim ama ya bir kere şey e, o, o her şeyden önce elbette türkü söylüyorsun ama bu biraz daha türküden uzak bir nom. Evet, biraz daha şarkı <gülüyor> formatında evet aslında bestme beste beste beste formatında efendim beste formatında beste formatında eser <gülüyor> eee peki biraz sonra Leyla'yı dinletmeyi istiyorum ama önce seni böyle tanıdığımız türkülerden bir tanesini tabii hatırlayalım tabii ki e, rengarenk türkülerde e, özellikle e, dinleyicilerimizin mutlaka en az bir kere denk geldiği e, diğer radyolarda, türkü radyolarına en az bir kere denk geldiği türkülerden bir tanesi Özgür e, Akdemir yorumuyla Rengah Henk e, türküler albümünden hatta albümlerinden o artık seri olma yolunda gidiyorlar mı? 4.sü geliyor mu bu albümün? Yolda mı? Yolda tabi şu anda 3.sü e, çıkalı 3 yolda ama hep projeler zaten kafamızda var yazılı işte tarih yapacağımız tarihle Gerçekten aslında her hani kendi albümü için gelin buraya ama rengel yani tütüler projeleri kesinlikle her evde olması gereken kesinlikle projelerden ben de var tabii yani sizde var mesela var. <gülüyor> <Olmayanlar da olsanız gülüyor> ben de var olmayanlarda olsun olsun olsun tabii yani <gülüyor> tabii. hakikaten e, bu ülkedeki kültürü bu ülkedeki darcı bir yerde böyle bir kenarından da tutuyor olsa alıp gösteren bir çalışma. Bence de her evde her aşırıda olması gereken eserlerden mutlaka edinilmesi gereken eserlerden. Peki oradan bir örnek senin yorumun var. Tabii ki. Benim de çok sevdiğim bir Türk Hatta ile görüşürken bugün dedim ya niye kapattın? Açtın telefonu çiftirme çalıyordu. Kirpiğin kaşına değdiği zaman diyeceğiz. Eee hep beraber bu türküyü dinledikten sonra Özgür Akdemir'in albümünden de güzel türkülerle sizlerle buluşturacağız yeni çalışmasını. Altyazı M.K. Efendim e, Kirpi'nin Kaşına Da Değdiği Zaman isimli türküyü sizlerle buluşturduk. Rengahenk Türküler isimli albümden sevgili e, Özgür Akdemir yorumuyla. Efendim e, hemen aslında söylemekte de fayda var. Bugün e, Özgür Akdemir konumuz e, radyolarını yeni açanlar, internetten bize yeni ulaşan dinleyicilerimiz için bunu da belirtmiş olalım. Özgür Akdemir. Genç, yetenekli, yakışıklı, karizmatik. Yok canım, bizden geçti, biz gençleri mi artık öyle şey. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım, hakikaten öyle. Peki e, Özgür, şimdi Leyla'dan da tabi eserler dinleteceğiz. Bir taraftan e, Rengahin Türküler'den bahsettik aslında dinleyicilerimize. E, ki büyük bir ihtimalle onların kafalarında da hani biraz merak, biraz soru işareti uyandı ve e, yarın öbür gün Aa, nasıl bir çalışma deyip e, bunu bir şekilde edinecekler. E, ama biraz da senin albümünden aslında burada konu. ...konuşmakta fayda var. Ee, benim özellikle... E, ...dinletmek istediğim türküler bu albümde. Eee çok yöreden türkü var bir kere. Ama e, tabii yeni besteler biraz daha ağırlıkta olmuş gibi. Evet. evet. Ve az bilinen türküler diyelim. <gülüyor> az bilinen. Ee, mesela mesela mesela evlerinde bir ipekten halı var. E, Gaziantep türküsü. Hı -hı. Bu e, şey midir? Yani TRT arşivinden falan böyle alıp eserler midir? De Der, derlediğin işte. derken yanlış şüphelik değil Derlenmiş zaten. Derlenmiş. Derlenmiş. De alıp, e, bunu hani seslendirebiliriz dediğimiz eserlerden bir tanesi. <gülüyor> Adep, bir de e, tabii bilinen eserler var. Mikail Hasan'ın Pervaneyim var. Yine evet, burada. E, bunun dışında e, Zaralı Zarala Halil Şöler'in benim toprağım Sivas'tan. Benim de toprağım ama Biliyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> İtikardını tam tut, yolunu tanı, uzun evet. havasını almışsın. Hı hı. Ee, buradan biraz bahsedelim aslında. Bu ve hazırlama işi e, zordur. Yani o süreci Tabii. biliyorum. 2-3 e, sene süren maratonda en zor kısım burasıdır. Nasıl karar verdiğin türkülere? Baba etkili oldu mu burada? Tabii babamın da katkıları oldu ama e, şöyle söyleyeyim. Aslında en büyük katkı hocalarımdı. Hani, benim düşündüklerim de vardı. Onların da katkı sunduğu vardı. Hatta onların olur benim olmaz dediğim, benim olur onların olmaz dediğim <gülüyor> bir takım e, kanlı bıçaklı kavgalardan sonra savaşlardan sonra e, yaptığımız bir repertuar oldu. Güzel. yani Aslında dediğin çok doğru. Çok sıkıntılı bir dönem. Çok tabii. tabii. Yani, olur mu bu olur mu işte onu da e, geçtim. Mesela bu eserleri okumaya karar veriyoruz. Karşımıza biz ananın diyebiliyoruz bunları ama hı hı. karşımıza bir takım kuruluşlar çıkıp diyor ki hayır diyor bu birine ait. O kişiyi bulun tabii bunlar da ayrı ayrı zorlukları. Bu, bu da ayrı bir şey aslında tabii. Ee, hani senin anonim diye bildiğin bir şey biri sahipleniyor ama gerçekten e, onun yani o kişinin sahibi olup olmadığı konusunda da insanın şüpheleri oluyor. Çünkü TRT oluyor kayıtlarında ki, anonim diye belirtilmiş. Evet. Ama Ahmet gidiyor diyor ki noterde ben bunu besteledim yaptım ettim. Oradan evet. e, biraz daha hani böyle kayıp e, anonim olan türküleri kapabilmek için, parsayı oradan toplayabilmek için bunu yapanlar da var ya, maalesef, maalesef. Mu? aslında bu kuruluşların bu anlamda biraz daha e, ki zaten bu kuruluşlar da bu anlamda ciddi çalışmalar yapmaya başladı hı hı. çünkü bu büyük bir sorun aslında hani anonim diyebiliyoruz ama yani e, anonim çıkmayabiliyor sonuçta sahibi de varsa biz de o anlamda elimizden geleni yapıyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Ee, sağ olsun birçoğu da zaten hiçbir de beni kırmadı. Ben iyi niyetimi kendilerine anlattım. Böyle böyle bir çalışma yaptım. Üniversite öğrencisi olduğumu. Bunlardan bahsedtik ve çok çok büyük sorunlar da çıkmadı. Ama tabii ulaşamadığımız insanlar olduğu. Ee, tabi tabii oradaki kuruluşlar da bizden mutlaka bir adam ulaşmamız gerektiğini söylüyor ama <gülüyor> nereden ulaşacaksın? <gülüyor> adam yok neyse <gülüyor> bir, bir, şey, bir, şey, bir, şey <gülüyor> bir saniye ben bir öbür tarafta bağlantı kurayım <gülüyor> evet. şey var e, tabii bunların yanında e, 13 tane eseri seçtin oraya koydum bu eserler kaç parçanın arasından çıktı yani, e, eminim orada bir 40-50-60 200 falan. eser arasından çıktı e sen bayağı aşmışsın ben 40-50 benim iyimser rakamım evet. demek ki. iyimsel rakamı sen bayağı iyi <gülüyor> ayrıca Rengen Türkler'in çalışmalarındaki repertar da bir e, Edip beraber yapıyorduk yani. iki işi beraber yapmaya çalışıyorduk. Tabii böyle olunca işler tabii daha da zorlaşıyor. Hı hı. Yani aslında e, benim albümüm diye söylemiyorum. İçinden beni çıkarttığınız zaman gerçekten müzikalitesi e, son yıllardaki en iyi projelerden biri diyebilirim. Peki e, hani bunun için bir emek sarf ediyorsun. Maddi anlamda bir e, masraf yapıyorsun. Ama e, bununla beraber tabi internet üzerinden yayınlanması, korsanının çıkması ki artık korsan da çok fayda etmiyor. İnternet aldı başını gidiyor. Ee, bunlar aslında biraz daha sekte vurmuyor mu yani yaptığınız işe? Bir yandan sekte vuruyor bir yandan da e, kırbaçlıyor diyebilirim aslında. Aslında şey var tabi hani, tanınabilirlik konusunda sizi alıp götürüyor. Çünkü işte videonuzu yapıyorlar Facebook'ta paylaşıyorlar ya da YouTube'da paylaşıyorlar. Ama işte bu şekilde olması çok aslında hoş değil yani ben şahsen kendi eserlerini Facebook'ta, YouTube'da yayınlanmasını istemiyorum yani yayınlamayın diyorum lütfen. Ben evet, bu kadar ne yaptım? Yani ben evet, şimdi. bu şekilde tanımak istemiyorum yani bu kadar çünkü gerçekten büyük uğraşlar veriyoruz. Bak dört buçuk seneden bahsediyorum ben size. <gülüyor> Bunun gece gündüz çalışması var, stüdyo aşaması var, stresi yanları bir sürü emek veren bir sürü insan insan var ama maalesef günümüzde insanlar bunun çok ciddi bir emek hırsızlığı olduğunu bilmiyor. Mesela çok baş... hırsızsın diyorum sen nasıl konuşuyorsun diyam sen böyle. <gülüyor> abi hırsızsın işte Ama öyle. Öylesin ama. Dur abi lütfen diyor ya. İnternetten aldın verirsin. sen bunu. Abi olur mu diyor. Oradan herkes yapıyor. O zaman herkes hırsız. Herkes hırsız. Aslında doğru muymu? olarak tabii, baktığında. Yani sen benim hakkımı çalıyorsun düşünsene. yani birçok insan Türkiye'de bu işe hayatını veriyor. Yani geçeni buradan tabii sağlayanlar ki de, hani, de, var. Yani, aslında insanların da haklı nok olduğu noktalara var. İşte çok bağlı ne yapalım? Yani aslında bu da doğru. Bu ama her şeyin bir bedeli olmalı. Yani... Artık aslında şey hani e, hani Albüm yaparken yapmış olduğunuz masraflar şunlar bunlar onları hesaplayarak gittiğinizde evet aslında çok da bir şey değil bir fiyat değil yani 6 milyon 7 milyon çok ciddi rakamlar değil ama insanlar da bu taraftan haklılar niye haklılar? 6 milyon ya da 7 milyon Hakikaten artık kolay kazanılmıyor Çünkü e, 6 ya da 7 milyonu kazanabilmek için Bir gün içerisinde en az 6 saat çalışmanız gerekebiliyor Evet. E, i̇nsanlar da bu konuda Haklılar ama hiçbir e, Haklı taraf insanların emeğini çalma hakkını evet. Kimseye vermiyor evet. Burada sizinle hemfikiriz sevgili Özgür yani, <gülüyor> Yapacak bir şey yok bu anlamda Ki artık şöyle de bir e, Tabak oluşmaya başladı Alüm alan kitle Albüm almayan kitle diye ikiye ayrıldı ama zaten... alan gitti albümün indiren kiti İndir, çalan kiti. Aa <gülüyor> isminden bile belli ama indiren cüp kaya pankiti. Ama düşünsen Cüneyt. Ya bugün düşündüm. Türkiye'de her şeyin korsanı var. Yani Hakikaten Telefonların korsanı çıktı. Giydiğiniz elbiselerin imitasyonu çıktı. <gülüyor> Çantaların bilmem neyi çıktı sahtesi çıktı. Yani her şeyin bir sahtesi bir yan şey var maalesef. Yan sanayisi var. Yan sanayisi var ama yani bu ne kadar doğru e, bu anlamda aslında kişisel olarak bireylere düşüyor burada görevi. Yani, e, zaten ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Hiç olmazsa bir takım kültürel olaylar çok önemli. Çünkü e, birce ülke kültür ero erozyonu oluyorsa, o ülke büyük ihtimalle bitmiş demektir. Hı hı. Yani bizde hani e, bizim amacımız güzel bir e, halk müziği çalışması yapmaktı. E, bu kadarını yapabildik. İnsanlar da artık ne kadar kabul ediyorsa, ne kadar sahiplenebiliyorsa o kadar diyemekten başka şansımız yok maalesef. Umudun diğerlerine göre Bu arada ki... satışlar iyi memnunum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, rakamlar konusunda bir şey sormuyorum. Eminim üst, i̇yi, <gülüyor> üst yani aşamalardır. Şu anda birçok e, insana göre çok fazla reklamı da e, daha çok yeni. 19 günlük bir çalışma var. Ben şahsen benim yani şu anda kötü değil. Promosyon ıı, aşaması zaten en sıkıntılı dönemlerden Tabii ki. biri. Bunu Tabii da ki. biraz sonra konuşalım. Tabii ki. Ee, hmm. Ve A1 çalışmasıyla e, albümden türküler dinletmeye başlayalım. Asker oldum, giydim asker var mı? Yaptın mı? Daha yapalım sonra. Yaptın da o türküleri de söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> asker olmadan türküsünü söyledim. <gülüyor> Valla. Kaynak kişi e, Selahattin Sarıkaya, e, Halil Atılgan'ın derlediği bir Çukurova türküsünü evet. dinleyicilerimizle buluşturacağız. Asker oldum, giydim yelek, eylem suna gelin... Eğlen Üç Günden Ayırdı Felek Eğlen suna gelin. Eğlen var mı? Bununla ilgili bir söyleyeceğim şey. Ee, bu eser benim babamın seslendirmiş olduğu bir eserdi. Ee, ben ilk bu türkü babamdan öğrenmiştim. ve Bu şu anda askerini yapan tüm arkadaşlarıma ee, Hayli tezkerler dileyim ve onlar için seslendirmiş olalım özgür akdemir seslendiriyor Leyla isimli albümünden sizlerle buluşturduğumuz ilk eseri asker oldum giydim yelek <gülüyor> Yok hava. Yar olan olan o, o senin o yaş kocan da kız Meryem Meryem Meryem, senin o an yaş kocan da kız Meryem Meryem Meryem, ne zaman de yar olan. Yarolamolamolam, ne nefes ne pisanda yarolamolamolamolam, nefes Efendim hal devam ediyor. Özgür Akdemir'den türküler dinlemeye devam edeceğiz. Ee, asker olduğum giydim yelekten hemen sonra dedik ki ya Özgür biz bir araya gelince peviciyle çalıyoruz. Hakikaten ya, ha. De Hakikaten he, yani biz ne zaman seninle bir araya gelsek biz hani müzik değil, türkü değil, şarkı değil, bırakıp evet. Direkt sohbete geçiyoruz. İki saatte programdan sonra konuşuruz biz. Bir de öyle bir şey var. Efendim bize ulaşabilirsiniz. Sizlerde bulunduğunuz mekanlardan, bulunduğunuz yerlerden, eczanelerinizden, evlerinizden bize ulaşabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Radiohavan.org adresine gireceksiniz ve iletişim bölümünden bilgileri doldurarak bize ulaşabileceksiniz. Sorularınızı ulaştırabileceksiniz. Tıpkı Aysel Sarıkaya gibi selam uzun zamandır Özgür Akdemir'i gerek televizyon gerek radyo kendi hazırlayıp sunduğu programlardan takip ediyorum. İlk solo albümü olmasına rağmen kendisinin dinleyici kitlesinin bu kadar geniş olmasının neye borçlu ve bunlar için neler yaptı? Özgür Akdemir'e başarılar. Size de yayınlar diliyorum demiş. Biz de payımızı almışız bu güzel dileklerden ama bu arada gelen epey mail var. Onların çoğu da sıradaki parçayı bize de armağan edin diye onları da aslında paylaşalım. Muhsin Dağdeviren, Deviren, Hakan Ataklı, Alişan Akça, Nedim ve Ayşe Gül bize ulaşmışlar. Onlara da sıradaki eseri armağan tabii, tabii. edeceğiz. Evet, neye borçlusun dinleyicileri böyle kendine bağlamanın bir yöntemi var mı? E şimdi müşteri <gülüyor> bağlama olayı. <gülüyor> <gülüyor> Müzik dediğim bir bağlama <gülüyor> şekli. <gülüyor> Öncelikle güzel bir soru sağ olsun. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Aslı ben ilk solo albüm ama dediğin gibi yeni bir müzisyen değilim. Hı hı. modası geçmişlerin arasına karşılaşacağım Benim genç filan dediğime bakmayın aslında. Evet, Rahat canım. bir 35 var o. Varım yani 40 evet. da varım. Yokcan var mı? Yokcan daha 28 <gülüyor> yaşında. <gülüyor> <gülüyor> ee, i̇şte 2007 pardon 2005 yılında yaptığımız rengen türlerde okudum. Kirpin Kaşar'ın bunda çok büyük etkisi var aslında. Az önce dinlediğimiz Türkü bu. Ki ben radyoculuk da yaptım. Ee, yani... Farklı farklı radyolarda, radyo programı da yaptım. Televizyon programı da yaptım. Bu tabi bunların yanı sıra aslında en önemlisi şey ...ben çok konser veren bir adam. Yurt içinde, yurt içinde çok konser veren bir adam. Etkinliklere katılan tabi bir kesinlikle. kişilik. Yani e, sosyal bir adam olmaya çalışıyorum. <gülüyor> ama bunun yanında asosyal olduğu noktalarda oluyor. E, yoğunluktan mesela işte ayrı ile çok iççi işte olamama gibi... E, ...ayrı kalma gibi durumlar oluyor. Baba kızıyor tabi böyle durumları Alışıyorlar ama e, yakında 15 gün sonra mi olacak... Öyle Onu, mi? Tabii <gülüyor> kızlayı olacağım. Onu bile heyecana daha yeni yeni işte. <gülüyor> Geçen gittiğimde beşik geldi, özgürlüğünü dayı olacaksın ya. <gülüyor> <gülüyor> bir otur, bir sakinleş. Bir <gülüyor> easy, easy falan. Yani. <gülüyor> Ama gerçekten zaman o kadar zor bir zaman ki. Yani aynı. Bir değil on çalışmak gerekiyor maalesef. sorumluluklar fazla ki işte yeni projemiz ilk projemiz diyoruz. Bunun için çok çalışmak gerekiyor. İnşallah sesimizi çok geniş kitlelere duyuruz bu çalışmayla. Daha önce yaptığınız programlardan birinde baba da telefon bağlantısıyla katılmıştı hatırlıyor musun? Orada evet. da işte Türkleri beraber bir Türk'ü beraber söylemiştiniz evet. ve mırıldanmıştınız daha doğrusu. Hı. Baba da seni son derece destekliyor yalnız. Aslında aileden de gelen ve çok ciddi bir destek var. Bu çok önemli. Tabii bu çok önemli. Yani babam ailem sonuna kadar hep yanımdalar Bu önemli bir olay hı hı. benim için. E, yani çok önemli bir olay bu. Ben de hakkını vermeye çalışıyorum. Babam hala okudum Türkleri çok beğenmiyor ama <gülüyor> <gülüyor> daha çok çalışman gerekiyor diye ama. Bu muhakkak Yani siz ne kadar böyle iyi olursanız olun. Siz ne kadar e, tamam ben oldum kısmına gelirseniz gelin ki bunu düşündüğünüz zaman hata etmiş olursunuz. E, her zaman sizi eleştirilen bir eleştiren birileriyle karşı karşıya mutlaka kalacaksınız ama eleştirinin en güzeli hakikaten sizi en iyi tanıyan kişiden gelmeli bence de. Bu yüzden baba en iyisini yapıyor. Kesin ki bu, e, Mesela şimdi tabii ben 28 yaşında 20 Doldurmuş bir adam vardı <gülüyor> Tamam ben... tamam 25 diyelim biz ona tamam. <gülüyor> Şöyle yapalım 25 yorumlu 28 <gülüyor> Hakikaten öyle ama yani Hiç 28 göstermiyor Sağ olasın i̇şte çalışan emir pas tutmaz demişler Öyle öyle ee, Ailem tarafından müzikal noktada Hiç şımartılan bir adam olmadı mesela Bunun için bir artıdır mesela Hani Başka arkadaşlarımız da vardı işte. Benim çocuğum şöyle dedi benim çünkü çocuğum... ben daha bir günden bir günlene annemden ne bomba ya bizim Özgür de süper bir türkçüdür <gülüyor> işte ama bu iyi bir şey bence. Tabi ben, e, hep derler ki ya, ne kadar mütevazısın falan. Yani mütevazı değilim ben aslında. Olmak zorunda değilim. <gülüyor> mütevazı değil, mütevazılık başka bir şey ya. Ben böyleyim. En güzel de bu zaten. Hani e, çok da halktan e, sanatçıları e, ayırmamak gerekiyor. Hmm. Bazen şey derler ben de katlıyorum aslında buna. Halkın emiği düşünüyor musunuz? Ya hukuku da hakem. Halkın emiği düşünüyor musunuz? Bunu daha çok şey. Bunu daha çok Stars Bestland için <gülüyor> bilen. <gülüyor> Hakikaten abi otobüste beraberiz, tramvayla beraberiz, her yerde beraberiz. Nereye inmek? Ba bana bile soruyorlar, düşünsene. Abi zaten beraberiz otobüste. Bana sordukları gün <gülüyor> şok yaşayacağım zaten <gülüyor> durma. Halka iniyor musunuz halk? Zaten beraberiz <gülüyor> otobüste. Abi, halk da neymiş? Tabii canım ya. Yani. <gülüyor> İçişeyiz. Arkalara ilerleyelim falan <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> ha. Ee, abi şu 3 milyon da uzatır mısın diyeyim? Ön tarafı para uzattığımız <gülüyor> zamanlar. Güzel ama güzel ya bu da güzel aslında. E, tabii tabii canım tabii. Bazen tartışmalar oluyor ama trafikte bu da güzel. Ya e, albümde olmak şu baktım da şimdi. Dol Karabakır gördüm sanki şuralarda evet. bir yerde. Evet, evet. Trakya Türküsü. Trakya Türküsü. 98. 9 98. 98. Evet. Peki ee, bunu dinleyelim. Hadi, Hadi e, Hazır böyle sohbette keyifle tabii gidiyorken. Tabii, neşeli, neşeli. neşeli neşeli gidelim. Ee, kaçıncı parça? Dokuzuncu parça. Dokuzuncu parça. Dol Karabakır ee, sizler için gelmişimse. eser 98. E, parça <gülüyor> dedim ben o Parça değil parçaladım olayı işte parça bu, oldu, bu, bu kadar. Peki e, Dol Karabakır dinleyeceğiz arkadaşlar bir Trakya e türküsü. Bu türkünün hemen ardından sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek. Radyo Haspi Haldes. Eee Pavan e, Hasbi Hasbihal programı dinliyorsunuz. Radyo Havanlısınız. Heyecan yok, heyecan e, yok. hey abi, <gülüyor> e, çok heyecanlandım abi seninle beraber stüdyoya girecektim. <gülüyor> Durum bundan ibaret. Yok canım rahat ol. Peki hala hep beraber dinliyoruz. Dol, karabakır dol dol, ağzına kadar dol Fazla doluma taşarsın, başıma işler açarsın Fazla da doluma taşarsın, başıma da işler açar. Fazla da dolma taşarsın, başıma da işler açarsın. Ee, bir Trakya türküsüydü. Dol Karabakır'ı dinledik. Bu da benim çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Sanki böyle şey, hani benim sevdiğim türküleri seçmece yapmıştı, albüm yapmış gibi Zaten gibisin. bu albümü sana yaptım. Aa, teşekkür ediyorum. <gülüyor> bu çok nazik bir davranıştı ama bu kadarına gerek yoktu. Stüdyoda çalıp söylese kaydese yeterdi. Olurma <gülüyor> ya işte, sana verdiğim bir erişti. Görüyorsunuz 4,5 sene <gülüyor> <gülüyor> sağ Sağol kardeşim benim. Peki, e, yine... Tabii türküler e, seçildi, repertuar yapıldı bir de bunun e, stüdyo aşaması var okunması, söylenmesi, çalınması ama tabii söylenme kısmı az çok tahmin ettiğimiz gibi geceli gündüzlü e, vokaller şunlar bunlar söylenme okey. Nasıl çalındı, kimler yaptı bunu? Yani şöyle söyleyeyim ben bu halde çalmayan kalmadı. <gülüyor> yani. O kadar kalabalık ki. <gülüyor> ki Aslında buradan da arkadaşlarım e, isimlerini söylemekte tabii fayda var. Altı tane ayrı bağlamayı çaldı bu çalışmaya. Altı tane. Tabii ki. Mesela grup bağlamayı. Ben az önce bir Mehmet Erenler evet. şeyi duydum böyle. Tonu, tonu, evet. İkinci eseri o çalmıştı. Sağ olsun kız Meryem isimli eseri. Özkan alıcı Ali Çabuk, Adnan Koç, Necati Şener Özkan alıcı da mı var burada? O Sivas'tan benim için iki kere geldi. <gülüyor> Ali Çabuk Almanya'dan benim için iki kere geldi çalmak için. Almanya'dan. Evet, ha? Almanya'dan yani ki. Ee, şöyle bir olay oldu bu çalışmayla ilgili Cihan Yükçe'ye ki hocam Benim bugüne kadar çalışma arkadaşlarım Çocukluktan beri çalışma arkadaşlarım artık oldu. Bunlarla da çalışabilir miyiz Tabi ne demek? sen nasıl istersen ee, Sağolsun mesela Özkan Alıcı Çok önemli bir alamıştır. Ben hayrandım o adama ya. Özkan Alıcı deyince zaten benim e, Direkt şey böyle Özkan Alıcı çaldı mı? Çalmış demek ki yani. Kitabı başka bir şey söyleyeceğim. Hayalini kuruydun bu adamın. Şimdi adam sahne arkamda çalıyor. Nerede? Sahnede arkamda çalıyor. Nereden nereye? Geçen dedim ki abi dedim o kadar çalışın ettin dedim ya Özkan abi şuraya bakayım düştüm duruma Ne oldu abicim hayırdır abi hala bana şey olasın dedim ya <gülüyor> Ey daha büyük bir şeref mi var canım sana, Saçmalama değil, sen? Saçmalama ne oğlum büyük Öyleyim değil mi abi diyorum ben? Abi kendini petekçi din çöz gibi zannetme Ne olur saniyede tekrar soru isteyeyim Gibi davranma <gülüyor> Aman ha. Tabi e, bu arada Cem Çelebi e, Sağolsun Cem ayrı bir dehşet çabuk. ayrı bir yetenek Zaten evet. Zurnayı e, Ünal yürücü çaldı, Neyi Barın aşık Özengül Dudu çaldı, Cihacı havaları çaldı sağ olsun Ali Ayata yakın zamanda kaybettiğimiz bir arkadaşımız. E, bu da es iki eserde e, Leyle ve Ne'er arasında eserde eşketti. Yakın zamanda çok erken bir yaşta yaşta kaybetti kendisini. Neyse yaşam böyle e, anları da oluyor maalesef, Ozan Bircan Kemaneyi çaldı, Selim Bölükbaşı Kemençe çaldı, Karadeniz Kemençesi, Şükrü Kabacı klanet, Göksel Kartal Kanun, Nicati Şenol Cümbüş, Serdar Ayvas, Dice Rudi diye bir var biliyorsun değil derim böyle. Ha evet, evet uzun şey. Evet o da e, çalındı bu albümde. Ömer Hassabat'ın bir hangi Hangi eserdi bu? Doğu Doğru bir ses geliyor da dijeri. yo şey yapmadım onu. Çok dikkat etmedim ama. Hı -hı. bir dahaki sefere Abi, can kulağıyla <gülüyor> Biz Bir seninle konuşmakta <gülüyor> şarkıları tam dinleyemiyoruz sirkileri. Tabi tabi Cengiz Erğümen Davruka tef'lerini çaldı. Ahmet Türkmenoğlu bas gitar, Murat Tambay elektro gitar, Önder Meren akustik, klasik ve elektro gitarları çaldı sağ olsun. Önder de çok değerli bir arkadaşım. Kirpin Kaş'ının aranjörlüğünü de o yapmıştı. Bu arada Gündem Yaylı Grubu eşlik etti. Vokallerde Hatice Selenç, Nesna Naycılar, Seda Bingöl, Adem Selenç, bir gitar Yaktaşcılar, Bakar, Cemal Karakuş, Deniz Çelik, Özgür Önal bir ederek programda görüşmek üzere. <gülüyor> Bunların zaten büyük bir kısmı rengarenk türkülerde de sana tabii e, tabii. daha doğrusu beraber çalıştığın evet. arkadaşların Evet. Peki e, yine bir türkü ya yani Aslında e, hedef buysa <gülüyor> bol bu. bol Türk'ü dinleteceğiz. Aslında konuşalım biz senle ya. <gülüyor> biz seninle türkü dinler, şey, dinleyicilerimiz Türk'ü dinlerken konuşalım. <gülüyor> seni. Ee... Üçüncü eser dinleyelim Leyla. Onu diyecektim ben evet. de Leyla'yı dinletelim. Çok da üzerine konuştuk hani lokomotif olacak eser falan dedik ama e, dinletmedik. Leyla'yı dinleyelim. Leyla'yı dinledikten hemen sonra biz yine buradayız. Sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada 17-51 olmuş saatlerimiz. Bir bakalım bir 5-10 daha çalabilirsek belki e, bir 5-10 dakika daha uzatabilirsek ne iyi olur, ne ala olur. O olur. zaman arada bir dilekçe yazalım. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> <Türkiye> İstanbul <dinleken. gülüyor> Eczacılar Odası Birliği'ne. <gülüyor> İstanbul Eczacılar Odası'na, Odası, Odası Müdürlüğü'ne. müdürlüğüne ya da. Peki o arada biz e, Leyla'yı sizlerle buluşturalım efendim. Leyla'yı dinledikten sonra biz yine burada olacağız. Sizler de radyolarınızın başından ayrılmayın. Bu arada e, son zamanlarda dinlediğiniz e, hakikaten duygusal anlamda sizi etkileyecek çalışmalardan bir tanesi olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Lütfen e, eğer böyle bir tarafınız varsa ve ben e, duygusal anlamda da doyurulmayı istiyorum diyorsanız sizi doyuracak eserlerden bir tanesi dikkat edinleyin.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 You hey. hey. Hasbi Hal programındasınız, e, Radyo Havan'dasınız, e, bize e, ulaşan dinleyicilerimiz arasında e, kim var? Ezgi var bu sefer, İyi yayınlar. Özgür abi Ankara'da program var mı diye sormuş. Programı toparlamadan önce hemen bu soruya da yanıt verelim. Ankara'da şimdi yakın zamandır belki önümüzdeki hafta bir iki tane televizyon programı olacak. E, hı hı. Bunu da benim gerek Facebook'tan e, öğrenebilirsiniz. Peki adresini de aslında paylaşalım. Tabii ki www.ozguraktim.com Özguraktim.com evet. evet. Bu arada Ankara'da büyük bir konser projesi var şu anda. Volkan Konak'ta beraber Mart ay veya Şubat ayının sonlarına doğru. Bundan da Ankara'daki dostlarımız kesinlikle haberdar olacaklardır. Hı hı. Değil. Peki. Selam söyleyin Ankara'daki dostlarımıza. <gülüyor> Peki özgür e, yine yani böyle acayip derecede hızlı geçen bir e, süreç oldu bizim için. Evet, Kendi biz... hani daldık. Türküleri çok fazla dinletemedik ama yine de güzel keyifli bir programdı. Bizimle beraber olduğu evet. için çok teşekkür ediyorum biz sana. zaten Zaten türkülerimizi yayınlatmayalım ki gidip alsınlar arkadaşlar. <gülüyor> Veya bunlar tanıtımdır. Bunlar tanıtım, tanıtım, tanıtım <gülüyor> konuşmaları. Ama hakikaten daha çok da var böyle halay <gülüyor> popları var zaten ki 9 dakika sürmüş da halay popları. Karanfilin budama, e, Sefa Gelbin odamaydı galiba bunun <gülüyor> devamı. <gülüyor> senin tabi arşif geniş oldu neyvel ediliyorsunuz arasında da yüce <gülüyor> dağ başında bir koyun meler, bu bir sama evet. ee, kaleden iniş mi olur neye yarar Ey tabip ee, bunun dışında itikadını tam tut yolunu e, tanı uzun hava az önce de söylemiştik bunu evlerinde epekten halı var pervaniyi söylemiştik yine az önce hı hı. isimleri söyledik ama türküleri dinletemedik ee, evet. dinlettiğimizin dışında albümde bu türküler de var eğer sizler de edinmeyi istiyorsanız dinlemeyi istiyorsanız eh birazcık destek de ol Diyorsanız e, orijinal albümü Edinin arkadaşlar değerli dostlar Bugün de programın sonuna geldik evet. Özgür tekrar çok teşekkür ediyorum Çok güzel bir programdı Seninle ne zaman program yapsak zaten acayip keyifli derecede Acayip derecede keyifli geçiyor <gülüyor> <Kesinlikle>. Heyecanlandım yine <gülüyor> Olsun, Ben alışayım sen de alacaksın. Peki e, son olarak cümlelerini toparlarsa Son olarak e, Bu mikrofondan bu adresten dostlarımıza e, Mutlu vakit geçirebildiysek ne mutlu bize sen olmak dediğim gibi çok güzel bir duyguydı. Muhabbetine zaten doyum olmuyor. Teşekkür ediyorum. Ee, biz seninle tabii muhabbet edemeyeceğiz ama dostlarımızı <gülüyor> maalesef mağarın bırakacağız maalesef. Az bir Hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.